Şimdi bir de eski resim müzelerine gidip bu balığın büyük bir Hristiyan ressamı tarafından yapılan portresine bakın. Tufandan önce yaşayan Hintli nedenli başarısızsa bu da o denli başarısız. Söylediğim gibi Godio'nun tablosu Perseus'un Andromeda'yı deniz canavarından yani balinadan nasıl kurtardığını gösteriyor. Acaba Godyo böylesine garip bir yaratığın örneğini nerede bulmuştur? Hogarta Perseus'un inişi adlı tablosunda aynı sahneyi anlatırken Goya'dan hiç mi hiç daha başarılı sayılmaz. Hogarth'ın son derece şişman canavarı suya neredeyse dokunmadan denizin üstünde yüzüyor. Sırtında fillerin taşıdığı tahteravana andıran bir şey var. Dalgaları yutan kocaman dişli açık ağzı Thames nehrinden Londra kulesine giden hainler kapısına benziyor. Bir de İskoçyalı yaşlı Şibalt'ın Prodemus denilen kitabında gösterilen balinalar ve eski kutsal kitaplarda doğa kitaplarında gravürleri bulunan Yunus peygamberin balinası var. Ya bunlara ne diyeceğiz? Güzel ciltli kitaplar yapanların balinasına gelince bu balıklar denize inen bir çapanın sapına sarılan asmalara benzerler. Eski yeni birçok kitabın ön sayfasına ve arka kapaklarına yaldızlı resimleri konulmuştur bunların. Çok ilgi çekici ve güzel olmakla beraber düpediz uydurma yaratıklardır. Bana kalırsa eski vazoların üstünde görülen ve biçimleri bunlara benzeyen hayvanlara bakarak yapılmışlardır. Ciltçilerin bu balığa herkes Yunus der ama ben bunda bir balina resmi yapma çabası görüyorum. Çünkü bu resmi ilk yapmaya başladıkları sırada amaçları bir balinayı göstermekti. Bu işe ilk girişen, 15. yüzyılda bilime yeniden önem verilmeye başlandığı sırada yaşayan yaşlı bir İtalyan kitapçısıdır. O çağlarda hatta çok daha sonraları, yunus balıkları bir çeşit deniz canavarı sayılıyordu. Kimi eski kitapların sayfalarını süsleyen gravürlerde ve resimlerde, balina ile ilgili pek acayip şeylerle karşılaşırız zaman zaman. Bu balinaların içi bir türlü boşalamayan kafalarından çeşit çeşit fışkırtılar, fıskiyeler, sıcak ve soğuk su kaynakları, saratoga ya da baden-baden kaplıcalarının suları fıkırdıya fıkırdıya boyuna çıkıp durur. Bilginin ilerlemesinin ilk baskısının ön sayfasında birkaç tane çok garip balina bulacaksınız. Şimdi balinacılık mesleğiyle ilişiği olmayanların denemelerini bir yana bırakarak, bu işi bilenlerin çizdikleri ve deniz canavarının sözde ağırbaşlı ve bilimsel resimlerine bir göz atalım. Yaşlı Heres'in yolculuk öykülerinden yaptığı denemede bazı balina gravürleri vardır. Bu gravürler, balinanın karnında Yunus peygamber adını taşıyan ve kaptanı Preslandlı Peter Peterson olan bir geminin, Bergende yaptığı bir balina seferi adlı 1671'de Hollanda'da yayınlanan bir kitaptan alınmıştır. Resimlerden birinde kütükleri birbirine bağlayarak yapılan büyük sallara benzeyen balinalar buzlar arasında yüzmekte, canlı sırtlarının üstünde beyaz ayılar koşmaktadır. Başka bir resimde görülmedik bir yanlış yapılmış balinanın kuyruğu yatay değil de dikey olarak gösterilmiştir. Bir de İngiliz Deniz Kuvvetlerinden Kaptan Colnett adlı bir adamın yazdığı pek ağırbaşlı kılıklı kuarto formunda bir kitap vardır. Bunun adı ispermeçet balinası avcılığını geliştirmek amacıyla Hon burnunu aşarak güney denizlerinde bir balina seferidir. Ağustos 1793'te Meksika kıyıları açıklarında öldürülüp güverteye çekilen bir ispermeçet balinasının sözde ölçüye göre küçültülerek yapılan bir resmi vardır bu kitapta. Kaptanın bu gerçeğe uygun resmi, gemicileri yararlansın diye yaptırdığından bir kuşkum yok. Ancak bir tek şey söylemeliyim bu konuda, verilen ölçüye göre hesaplayıp büyüterek bu resimdeki gözü normal boyda bir ispermeçet balinasının gözü sayarsak, o balina gözünün aşağı yukarı beş ayak boyunda geniş bir pencereye benzeyeceğini söyleyelim sadece. Ey benim yiğit kaptanım, oldu olacak Yunus peygamberi de bu gözün penceresinden baktırsaydın bari. Çocukların ve gençlerin öğretimi için yapılan en ağırbaşlı doğa tarihi denemelerinde bile aynı korkunç yanlışlıklarla karşılaşırız. Goldsmith'in canlı doğası adını taşıyan ve çok beğenilen kitaba bir göz atınız. 1807'de Londra'da yayınlanan kısaltılmış baskıda bir balinanın ve bir kılıç balinasının sözüm ona resimleri var. Kabalık etmek istemiyorum ama bu biçimsiz balina, şurası burası kesilmiş bir dişi domuza çok benziyor. Kılıç balinasına gelince insan ona şöyle bir bakar bakmaz, afallayıp kalıyor. Nasıl olur da böyle garip bir yaratık, aklı başında okul öğrencilerine gerçek bir balık olarak yutturulabilir? Dahası da var, 1825'te büyük bir doğa bilgini olan Lassep de Kontu Bernard Germian, yöntemli ve bilimsel bir balina kitabı yayınladı. Bu kitapta deniz canavarının çeşitli örneklerini gösteren birçok resim vardı. Bu resimler sadece yanlışlarla dolu olmakla kalmıyor, balinanın o türü üstünde büyük bir deneyim sahibi sayılan Scorsby'nin açıkladığına göre, Mysticetus ya da Greenland balinasının yani kuzey balinasının resminin doğada gördüğümüz gerçek bir balinayla hiçbir ilgisi de yok. Ama bütün bu acemice işlere tüy diken kişi, ünlü baronun kardeşi, bilgili Frederick Cuvier'dir. Bu adam 1863'te Balinalar Üstüne Bir Doğa Tarihi kitabı yayınladı. Sözüm ona bir ispermeçet balinasının resmini verdi burada. Bu resmi bir Nantakıtlı'ya gösterir göstermez, Nantakıt'tan çabucak kaçabilmenin yolunu düşünmelisiniz. Sözün kısası, Frederick Cuvier'in ispermeçet balinası aslında bir ispermeçet balinası değil, bir balkabağıdır. Şu da var ki bu adam hiçbir zaman bir balina seferine çıkmadı. Zaten böyleleri pek seyrek çıkarlar bu çeşit seferlere. Allah bilir nereden çıkardı o balina resmini. Kendisinden önce aynı alanda bilimsel araştırmalar yaparak gerçek bir ucube meydana getiren Desmarest gibi Kovyer bu balinasını Çin resimlerinden almıştır belki. Peki sokaklarda yağcı dükkanlarının üstünde asılı tabelalardaki balinalara ne diyelim? Çoğu üçüncü riharda benzeyen, deve gibi hörgücü olan, pek yabansı balinalardır bunlar. Sabah kahvaltısında üç dört tane gemici pastası, yani denizciyle dolu üç dört balina sandalı yerler, biçimsiz bedenlerini kan ve mavi boyalarla dolu denizlerde yuvarlayıp dururlar. Ama balinayı anlatırken yapılan bu çeşitli yanlışlara ne de olsa pek o kadar şaşmamalı. Bir düşünün hele. Bilimsel resimlerin çoğunda karaya vuran balinalar örnek alınmıştır. Fırtınadan sonra paramparça olmuş bir teknenin resmini yapıp da gemi resmi diye göstermek nedenli doğruysa, işte bu da o denli doğru olur. Omurgasının ve serenlerinin tüm o azgın gururuyla bu soylu hayvandan iz mi kalır böyle bir resimde? Boy portreleri yapılsın diye poz veren filler olmuştur ama canlı bir deniz canavarı portresi yapılsın diye hiçbir zaman sularda yatarak poz vermemiştir. Canlı bir balina tüm görkemi ve tüm anlamıyla ancak dibi ölçülmez denizlerin derinliklerinde bulunur. Suyun üstüne çıkınca denize indirilen bir savaş gemisi gibi onun kocaman bedeni görünmez olur. Balinayı o güçlü devinimleri ve kıvrımlarıyla sudan çıkarıp havaya asmak insanların hiçbir zaman başaramayacakları bir iştir. Karaya vurmuş bir balinanın iskeletine bakarak onun gerçek biçimi üstüne doğru dürüst bilgi edinebileceğimizi sanırsınız belki de. Ama hiç de öyle değil. Bu deniz canavarının en garip yanlarından biri de iskeletine bakarak biçimi üstüne bilgi edinemeyişimizdir. Jeremy Bentham cesedini Londra Üniversitesi'ne bıraktı. Vasiyetini yerine getirenlerden birinin kitaplığında bir avize gibi tavanda asılı duran iskeletini gördüğümüz zaman Jeremy'nin... Kocaman alındı, yararcı felsefeye inanan, yaşlı ve kibar bir bay olduğunu ve tüm öteki özelliklerini doğru olarak kestirebiliriz. Ama bu deniz canavarının kemiklerinden bu çeşit şeyler hiç anlaşılmaz. Aslında Büyük Hunter'ın dediği gibi, böceği sıkı sıkı saran koza, biçim açısından böcekten nedenli ayrı bir şeyse, balinanın iskeleti de tam gelişmiş ve olgunlaşmış bedeninden o denli ayrılır. Bu kitabın bir bölümünde sırası gelince söyleyeceğimiz gibi bu özellik balinanın kafasında çok belirlidir. Kemikleri baş parmaksız bir insan eline neredeyse tıpatıp atıp benzeyen yan kanatlarında acayip bir biçimde görülür bu. Bu kanadın dört tane düzgün parmak kemiği vardır. İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmak. Eldivenle örtülü insan parmakları gibi bu kemikler de hep etle örtülü kalır. Şakadan hoşlanan stap, günün birinde demişti ki, balina bizlere karşı nedenli belalı davranırsa davransın, hep kibarca eldiven giyerek karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. İşte tüm bu nedenlerden ötürü, bu işe hangi açıdan bakarsanız bakın, şu sonuca varırsınız. Kıyamet gününe dek, yeryüzünde resmi yapılmayacak bir tek yaratık varsa, o da deniz canavarıdır bir resmi ötekinden biraz daha fazla gerçeğe uygun olabilir gerçi ama bu resimlerden hiçbiri tamamıyla doğru olamaz balinanın aslında tam ne biçim olduğunu anlamanın dünyada yolu yoktur bu resimlerle ancak kendiniz bir balina seferine çıkarsanız onun canlıyken biçimi üstüne aşağı yukarı bir fikir edinebilirsiniz ama balina seferine çıkarken de deniz canavarının baskısına uğrayıp boğulmak tehlikesini göze almalıyız Onun için bu deniz canavarının biçimini merak edip, bu işin üstüne fazla düşmeyin bana kalırsan. Balinaların o korkunç resimlerinden söz edilirken, bu resimlerden de daha korkunç olan bazı balina masalları anlatmak istedi canım. Bunlar hem eski hem de yeni birçok kitaplarda özellikle Plinius'ta, Purças'ta, Haklite'ta, Harris'ta, Kovyer'de ve başkalarında bulunur ama bu masalları anlatmaktan vazgeçtim. Büyük ispermeçet Balinasının ancak dört tane resmi yayınlanmıştır benim bildiğime göre. Colnet'in, Hugnis'in, Friedrich Kovyer'in ve Bale'nin kitaplarındaki resimler. Bundan önceki bölümde Colnet'ten ve Kovyer'den söz ettik. Hugnis'in resmi onlarınkinden çok daha iyidir. Bale'ınki ise hepsinden kat kat üstündür. Zaten kitabın ikinci bölümünün başındaki üç balinanın ortasında görüleni bir yana, Bale'in ispermeçet balinalarının hepsi güzeldir. Kitabın ilk sayfasında balinalara saldıran, sandalları gösteren, bazı salon adamlarının herhalde nazik bir kuşkuyla bakacakları resim, genel etkisi bakımından hayranlık uyandıracak kadar gerçeğe uygun ve canlıdır. J. Rose Brown'ın kitabındaki ispermeçet balinalarından bazıları, biçim bakımından bir hayli doğru olmakla beraber gravür olarak pek bayağı şeylerdir. Ama bu gravürlerin kötülüğü J. Rose Brown'ın kabahati de değildir. Kuzey balinasının en güzel resimlerini... Scorsby'de buluruz ama balinalar bu resimlerde fazla küçük gösterildikleri için gereken etkiyi yapmazlar. Ne yazık ki Scorsby'nin balina avını anlatan ancak bir tek resmi vardır çünkü iyi çizildikleri zaman ancak bu çeşit resimler sayesinde canlı avcıların gözüyle görülen canlı balina üstünde aşağı yukarı bir fikir edinebilirsiniz. Kısacası şunu söyleyebiliriz ki ayrıntıları açısından en doğruları olmamakla beraber balinanın ve balina avcılığının bulup bulabileceğimiz en güzel resimleri iki büyük Fransız gravürüdür. Yağlı boya tablolardan alınmış ve çok iyi işlenmiş bu gravürleri Grenery adında bir adam yapmıştır. Biri güney balinası avını öteki de kuzey balinası avını.